Onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konuşsa, şahit olarak karşılarında bütün varlıkları bölük bölük toplasak, yine de Allah dilemedikçe onlar iman edecek değildirler. Lakin onların çoğu bunu bilmezler. Böylece biz, insanların ve cinlerin şeytanlarını her peygambere düşman kıldık. Onlar, Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler telkin ederler. Eğer Rabb'in dileseydi onlar bunu yapamazdı. Sen de onları ve uydurduklarını kendi haline bırak. İns ve cin şeytanları bu yaldızlı sözleri ahirete inanmayanların gönülleri ona meyletsin, ondan hoşlansınlar ve işlemekte oldukları kötülükleri işlemeye devam etsinler diye telkin ederler. Hakla batılı açıkça ayıran kitabı size indiren o olduğu halde, Allah'tan başka hakem mi arayacağım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, O'nun Rabbinden hak ile indirilmiş olduğunu bilirler. O'nun için şüphe edenlerden olma. Rabbinin sözü, doğrulukça ve adaletçe kemal mertebesindedir. O'nun sözlerini değiştirebilecek kimse yoktur. Hiç kimse ondan daha doğru söz söyleyemez ve ondan daha adil hüküm koyamaz. O her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edecek olursan, onlar seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar bir zan ve tahminden başka bir şeyin peşinden gitmezler ve yalancılardan başka bir şey de değildirler. Kendi yolundan sapanları en iyi bilen, şüphesiz ki senin Rabbindir. Doğru yolda olanları da en iyi bilen O'dur. Siz de eğer O'nun ayetlerine gerçekten inanan müminlerseniz, Allah'ın adı anılarak kesilmiş olan hayvanların etinden yiyin. Zaruret hali müstesna olmak üzere size haram edilenler ayrı ayrı bildirilmişken, Allah'ın adı anılarak kesilmiş olanı niye yemeyeceksiniz? Çokları ise bir şey bilmedikleri halde, kendi ile halkı sapıklığa düşürürler. Muhakkak ki Rabbin helali haram ve haramı helal sayarak haddini aşanları en iyi bilir. Günahın açığını da, gizlisini de bırakın. Şüphesiz ki günah işleyip duranlar hak ettikleriyle cezalandırılacaklardır. Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanın etini yemeyin. Bu Allah'a itaatten çıkmak olur. Şeytanlar ise dostlarına sizinle mücadele etmeyi telkin eder. Eğer onlara uyup helali haram ve haramı helal sayarsanız, muhakkak siz de müşrik olursunuz. Ölü iken iman ile diriltip nura kavuşturduğumuz ve halk içinde o nur ile doğru yolda yürüyen kimse ölü iken imanla diriltip nura kavuşturduğumuz ve halk içinde o nurla doğru yolda yürüyen kimse inkar karanlıkları içinde kalıp da ondan hiçbir zaman çıkamayacak olan kimse gibi olur mu? Kafirlere yaptıkları böylece hoş gösterilmiştir. Mekke'de olduğu gibi her belde de. Oranın günahkarlarını büyük mevkilere getirip, Halkı aldatmaya çalışmaları için onlara fırsat tanıdık. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar. Onlara bir ayet geldiğinde, Allah'ın peygamberlerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe iman etmeyiz derler. Allah, peygamberliği nereye ve kime vereceğini herkesten iyi bilir. Yapmakta oldukları hilelerden dolayı o günahkarlara Allah katında bir zillet ve şiddetli bir azap isabet edecektir. Allah kimin hidayetini murat ederse, onun gönlünü İslam'a açar, göğsüne genişlik verir. Kimi saptırmayı murat ederse, onun da sanki gökyüzünde yükseliyormuş gibi göğsünü daraltıp sıkıştırır. İman etmeyenlerin üzerine Allah, böylece lanet ve azap çökertir. İşte bu İslam dini, Rabbinin dost doğru yoludur. Düşünüp öğüt alan bir topluluk için, ayetlerimizi açıklamışızdır. Onlar için Rablerinin katında bir selamet yurdu vardır. İşledikleri hayırlar sebebiyle, onların dostu ve gözeticisi de odur. İnsanların ve cinlerin hepsini huzurunda topladığı gün, Allah buyurur. Ey cinler topluluğu! Siz insanlardan pek çok kimseyi baştan çıkardınız. Onların insanlar arasındaki dostları ise, ey Rabbimiz derler. Kötülük işlemekte biz birbirimizden faydalanarak, bize verdiğin mühleti doldurup ecelimize erdik. Allah da, sizin yeriniz cehennem ateşidir. Allah'ın dilediği zamanlar müstesna, hepiniz orada ebediyen kalacaksınız buyurur. Muhakkak ki Rabbin her işi hikmetle yapar, o her şeyi hakkıyla bilir. İşte kazandıkları günahlar yüzünden zalimleri birbirine böyle dost yaparız. O gün Allah sorar, ey cinler ve insanlar topluluğu, size ayetlerimi anlatan ve bugüne erişeceğinizi bildirip sakındıran peygamberler gelmedi mi? Onlar da, biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Onları dünya hayatı aldatmıştır. Onlar kendi aleyhlerine şahitlik edip, kafir olduklarını itiraf ederler. Size böylece peygamberler gönderilmiştir. Çünkü kendilerine peygamber gelmediği için, ahalisi gaflette bulunan bir beldeyi, Rabbin helak etmez. Herkes için işlediklerinden dolayı, derece derece karşılıklar vardır. Ve Rabbin onların işlediklerinden habersiz değildir. Rabbin gani'dir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. O rahmet sahibidir. O dilerse sizi yok eder. Ve nasıl sizi başka bir kavmin soyundan yarattıysa, sizin yerinize de öylece başkalarını getirir. Size ne vaat olunmuşsa muhakkak gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz. De ki, ey kavmim, siz elinizden geleni yapın, ben de vazifemi yapmaya devam edeceğim. Bu dünyadan sonra, akıbet kimin lehindeymiş, bileceksiniz. Muhakkak ki zalimler, kurtuluşa ermeyeceklerdir. Bir de onlar, Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan bir pay ayırıp, akıllarınca, bu Allah için, bu da şeriklerimiz için dediler. Halbuki putları için ayırdıklarını Allah için ayırdıklarına katmazlar. Allah için ayırdıklarını ise putlarının payına geçirirler. Onların hükmetmekte oldukları ne kötü bir şeydir. Bunun gibi onların insan ve cin şeytanlarından olan ortakları, onları helak edip dinlerini karıştırmak için, kendi evlatlarını öldürmeyi de müşriklerin çoğuna güzel göstermiştir. Eğer Allah dileseydi onlar bunu yapamazdı. Sen de artık onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Müşrikler kendi akıllarınca şu hayvanlar ve şu ekinler haramdır. Dilediğimiz kimselerden başkası yiyemez. Bir kısım hayvanların da sırtı yüke haram kılınmıştır derler. Kestikleri hayvanların üzerine de Allah'ın adını zikretmezler. Bütün bunlar Allah adına uydurdukları iftiralardır. Allah da onları uydurdukları şey sebebiyle cezalandıracaktır. Bir de şu hayvanların karnındaki yavrular erkeklerimize helal, kadınlarımıza haramdır derler. Eğer yavru ölü doğarsa erkek ve kadın hepsi ondan yerler. Allah'a yakıştırdıkları bu iftiraların cezasını Allah onlara verecektir. O her işi hikmetle yapan, her şeyi hakkıyla bilendir. Hiçbir bilgiye dayanmaksızın ve beyinsizcesine evlatlarını katledenler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği şeyleri Allah adına iftira ederek haram sayanlar muhakkak ki hüsrana düşmüşlerdir. Onlar elbette sapıtmışlar, ve bir daha da doğru yolu bulamamışlardır. Yerden yükselmiş ağaçlar ve yerde yayılmış bitkilerle dolu bağları, şekli, rengi, tadı, kokusu, farklı hurma ve ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve nar ağaçlarını yaratan da odur. Onlardan her biri meyve verdiğinde meyvesinden yiyin. Hasat zamanında Hakirin hakkını verin, israf etmeyin, muhakkak ki Allah müsrifleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyan ve etinden, sütünden, derisinden ve kılından istifade edilenleri de o yarattı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin ve şeytanın izinden gitmeyin, muhakkak ki o sizin apaçık düşmanınızdır.'' Sekiz çift hayvanı da o sizin için yarattı. Koyundan iki, keçiden de iki çift vardır. Müşriklere sor. Koyunla keçinin erkekleri mi haram, yoksa dişileri mi? Veya dişilerinin karnında olanlar mı? İddianızda doğruysanız, bir ilme ve delile dayanarak bana haber verin. O deveden iki, sığırdan da iki çift yarattı. Müşriklere sor. Onların erkekleri mi haram, yoksa dişileri mi? Veya dişilerinin karnında olanlar mı? Yoksa Allah size, bunları yemeyin diye emretti de, siz buna şahit mi oldunuz? Hiçbir bilgiye dayanmaksızın, halkı saptırmak için, Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah, zalimler güruhuna yol göstermez. De ki, bana vahyolunanlar arasında yiyecek bir kimseye sizin dediğiniz gibi yemesi haram edilmiş bir şey bulmuyorum. Ancak murdar oldukları için leş, akmış kan ve domuz etiyle Allah'a itaatten çıkarak Allah'tan başkasının adına kesilen hayvanlar haramdır. Fakat kim çaresiz kalırsa kendisi gibi zaruret halindeki bir kimsenin hakkına tecavüz etmemek, ve zaruret sınırını aşmamak şartıyla bunlardan yiyebilir muhakkak ki Rabbin çok bağışlayıcı çok merhamet edicidir Yahudilere de biz bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık onlara sığır ve koyunların sırtlarına veya bağırsaklarına yapışan veya kemiğe karışan yağlar dışındaki iç yağlarını da haram kıldık bunu zulümleri yüzünden onlara bir ceza olarak verdik Muhakkak ki doğruyu bildiren biziz. Eğer seni yalanlayacak olurlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Tevbeleri kabul edip günahları bağışlar. Ama onun azabını da mücrimler güruhundan kimse geri çeviremez. Müşrikler, eğer Allah dileseydi, ne biz ne de atalarımız ona ortak koşmazdık. Hiçbir şeyi de haram saymazdık derler. Onlardan önce gelenler de, azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi. Onlara, ''Bir bilginiz mi var?'' de. ''Varsa ortaya koyun, siz ancak bir kuruntuya kapılmış gidiyorsunuz ve yalandan başka bir şey de söylemiyorsunuz.'' De ki, ''Tam ve kesin delil Allah'ındır. Eğer O dileseydi, hepinizi birden doğru yola eriştirirdi.'' De ki, ''Haydi!'' Allah bunu haram kıldı diye şahitlik edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar yalan yere şahitlik edecek olursa sakın sen de onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayıp Rablerine ondan başkasını denk tutanların heveslerine uyma. Deki gelin Rabbinizin size neyi haram ettiğini okuyayım. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. Anne ve babaya iyilikte bulunun, fakirlik endişesiyle evladınızı öldürmeyin. Sizi de, onları da rızıklandıran biziz. Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın haram ettiği bir cana, haksız yere kıymayın. İşte akıl edip düşünesiniz diye, Rabbiniz size bunları emretmiştir. Rüştüne erinceye kadar, yetimin malına yaklaşmayın.'' onu korumak ve arttırmak gibi daha güzel bir şekilde olursa başkadır. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Biz kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Kendi akrabanız hakkında bile olsa, söz söylediğiniz zaman adil olun. Allah'ın emirlerini ve Allah adına yaptığınız ahitleri yerine getirin. Düşünüp öğüt alasınız diye Rabbiniz size bunları emretti. İşte benim dost doğru yolum budur. Siz de ona uyun. Başka yollara sapmayın ki sizi fırkalara bölüp Allah'ın yolundan ayırmasın. Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınasınız diye Rabbiniz size bunları emretti. Sonra biz Musa'ya hükümlerine güzelce uyanlar üzerindeki nimetimizi tamamlayıp her şeyi açıkça bildirmek üzere bir hidayet ve rahmet olarak Tevrat'ı verdik. Ta ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler. İndirdiğimiz bu Kur'an, dünya ve ahirette faydası pek çok bir kitaptır. Ona uyun ve hükümlerine karşı gelmekten sakının ki, Allah'ın rahmetine erişesiniz. Onu size indirdik ki, kitap ancak bizden evvelki Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların ders verdiği hakikatlerden habersizdik demeyesiniz. Yahut, bize de kitap indirilseydi, elbette onlardan daha doğru bir yolda olurduk diye demeyesiniz. İşte size, Rabbinizden delil de geldi, hidayet ve rahmet de. Artık Allah'ın ayetlerini yalanlayıp, ondan yüz çeviren ve halkı da ondan alıkoyan kimseden daha zalim kim vardır? ayetlerimizden yüz çevirerek halkı onlardan alıkoyanları, yaptıklarına karşılık azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Onlar ancak kendilerine azap melekleri gelsin, Yahut mekandan ve zamandan münezzeh olan Rabbin bizzat gelsin, Yahut Rabbinin bir kısım ayetleri versin diye bekliyorlar. Rabbinin bir kısım ayetlerinin geldiği gün ise, daha önce iman etmemiş kimsenin o gün iman etmesi veya imanının gereği olarak bir hayır işlememiş kimsenin o gün işleyeceği hayır ona bir fayda vermeyecektir. De ki siz bekleye durun, muhakkak biz de bekliyoruz. Dinlerinde ayrılığa düşerek fırkalara bölünenlere gelince sen hiçbir hususta onlardan değilsin. Onların işi Allah'a aittir. İşleyip durduklarını sonra kendilerine o bildirecektir. Kim Allah'ın huzuruna bir iyilikle gelirse, kendisine on kat sebap vardır. Kim bir kötülükle gelirse, o da ancak o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, elbette Rabbim beni dosdoğru bir yola eriştirdi. Bütün batıl dinlerden yüzünü çevirip, Allah'a yönelmiş İbrahim'in milliyeti olan dost doğru ve sağlam bir dine ki, o hiçbir zaman müşriklerden olmadı. De ki, Namazım da, ibadetim de, hayatım da, ölümüm de, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir şeriki yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi olduğu halde, ben Allah'tan başka bir Rabb mi arayacağım? Günah işleyen ancak kendi aleyhine işler. Hiçbir günahkar, başkasının günahını yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizin huzurunadır. İhtilafa düştüğünüz şeyin hakikatini, o size bildirecektir. Yeryüzünde sizi geçmiş milletlerin yerine getiren, İhsan ettiği nimetlerde sizi imtihan etmek için size birbirinizden yüksek dereceler veren de O'dur. Muhakkak ki Rabbinin azabı pek süratlidir. Ve muhakkak ki O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Araf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim, Sa'd Bu İnsanları Allah'ın azabından sakındırsın diye ve müminler için bir öğüt olmak üzere sana indirilen bir kitaptır. Onu tebliğ ederken kavminin yalanlamasından dolayı gönlüne bir darlık gelmesin. Siz de ey insanlar Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka dostlar edinip de onlara uymayın. Ne kadar az öğüt tutuyorsunuz. Biz nice beldeler helak ettik ki, azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uykusundayken ansızın geliverdi. Onlara azabımız geldiğinde, gerçekten biz zalimlerdik demekten başka bir sözleri olmadı. Kendilerine peygamber gönderilmiş olanlara, onları nasıl karşıladıklarını muhakkak soracağız. Peygamberlere de ümmetlerinden ne cevap aldıklarını muhakkak soracağız. Sonra yaptıklarını ilahi ilmimizle onlara anlatacağız. Çünkü biz onlardan hiçbir zaman uzak değildik. O gün amellerin tartılması haktır. Kimin sevabı günahından fazla olup da mizanı ağır gelirse, işte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Kiminde mizanı hafif gelirse, işte onlar, ayetlerimizi inkar ederek, zulmettikleri için, kendilerini hüsrana atmış olanlardır. Biz sizi yeryüzünde yerleştirip, orada sizin için geçim vasıtaları yarattık. Sizse pek az şükrediyorsunuz. Biz sizi yarattık. Sonra size bir suret verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. İblis müstesna. O secde edenlerden olmadı. Allah buyurdu ki ben emrettiğimde secde etmekten seni alıkoyan nedir? İblis ben ondan daha hayırlıyım dedi. Beni ateşten onu ise çamurdan yarattın. Allah buyurdu ki, Öyleyse cennetten in, Çünkü orada senin büyüklük taslamaya hakkın yoktur. Oradan çık, Muhakkak sen alçalmışlardansın. İblis, O zaman onları dirilteceğin güne kadar, Bana mühlet ver, dedi. Allah, Sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis dedi ki, Madem ki sen beni rahmetinden uzaklaştırdın, ben de senin doğru yolunda onların önüne oturup, yollarını keseceğim. Sonra önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından, onların üzerine varacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah buyurdu ki, Hakir ve kovulmuş olarak çık cennetten. Onlardan kim sana uyarsa, muhakkak ki cehennemi sizinle doldururum. Allah, Adem'e buyurdu ki, Ey Adem, sen ve zevcen cennette kalın, dilediğiniz nimetlerinden yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa kendine zulmedenlerden olursunuz. Şeytan ise, avret yerlerini ortaya çıkarmak için, onlara vesvese verdi ve dedi ki, Rabbiniz ya melek olur veya ebedi olarak cennette kalırsınız diye bu ağaçtan yemenizi yasakladı. Ve sizin iyiliğiniz için öğüt veriyorum diye yemin etti. Onları böylece hile ile aldattı. Onlar da ağaçtan tadınca avret yerleri kendilerine görünüverdi ve cennet yapraklarıyla örtünmeye çalıştılar. Rableri ise onlara, ben size bu ağacı yasaklamadım mı diye seslendi. Ben size şeytan apaçık düşmanınızdır demedim mi? Onlar da, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik dediler. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz elbette hüsrana düşenlerden oluruz. Allah buyurdu ki, Birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Orada size bir vakte kadar kalacak yer ve istifade edeceğiniz nimetler vardır. Buyurdu ki, orada yaşar, orada ölür ve kıyamet gününde oradan çıkarılırsınız. Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek bir örtü ve zinet olarak giyinip kuşanacağınız elbise verdik. Takva elbisesi ise en hayırlısıdır. Size böylece maddi ve manevi elbiselerin nasip edilmesi de Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, anne ve babanızın avret yerlerini kendilerine göstermek için örtülerini çekip alarak onları cennetten çıkardığı gibi sakın şeytan sizi de fitneye düşürmesin. Şüphesiz şeytan ve onun güruhu, sizin onları göremediğiniz taraflardan sizi görürler. Muhakkak ki biz, şeytanları iman etmeyenlere dost kıldık. Onlar bir kötülük işlediklerinde, atalarımızdan böyle gördük. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah asla kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi nasıl söylersiniz? Rabbim, bana aşırılıklardan uzak kalıp, adalet üzere olmayı emretti de. Secde ettiğiniz her yerde yüzünüzü dosdoğru kıbleye çevirin ve dininizde ihlas sahibi kimseler olarak O'na dua edin. Sizi ilk önce O yarattığı gibi, sonunda O'na döneceksiniz. O sizin bir kısmınıza hidayet nasip etti, bir kısmınız da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edindiler. Hala da kendilerini doğru yolda sanırlar. Ey Adem oğulları! Her mescitte güzel ve temiz elbiselerinizi giyin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki: Allah'ın kulları için yarattığı giyeceklerle ...hoş ve temiz rızıkları kim haram etti? De ki, bu nimetler dünya hayatında iman edenler içindir. Kafirler de o arada istifade ederler. Kıyamet günündeyse onlar sadece müminlere mahsustur. Bilgi sahibi bir topluluk için ayetlerimizi işte böyle açıklarız. De ki, Rabbim ancak gizlisi ve açığıyla her türlü fuhşu, günahı, haksız yere tecavüzde bulunmayı, bu hususta hiçbir delil indirmediği halde Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her milletin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an geri bırakabilir ne de öne alabilirler.'' Ey Adem oğulları size içinizden peygamberler gelip benim ayetlerimi açıkladığında kim onlara karşı gelmekten sakınır ve kendisini düzeltirse işte onlar için ne bir korku vardır ne de mahzun olurlar Ayetlerimizi yalanlayan ve onlara iman etmeyi gururlarına yediremeyenlerse cehennem ateşinin ehlidirler onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayan kimseden daha zalim kim vardır? Ecellerini dolduruncaya kadar onlara dünya nimetlerinden yazılmış olan nasipleri erişir. Nihayet kendilerine meleklerimiz gelip canlarını alırlarken Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede diye sorarlar. Onlar da bizi bırakıp kayboldular der ve kendilerinin kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah onlara, sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de cehennem ateşine girin buyurur. Her bir topluluk oraya girdiğinde kendi kardeşine lanet eder. Nihayet hepsi birden cehenneme doluşunca Sonra gelenler, evvelce gelenler için derler ki, Ey Rabbimiz, bizi bunlar saptırdı, sen de onlara ateşten kat kat azap ver. Allah buyurur ki, hepiniz için kat kat azap vardır, lakin siz bilmezsiniz. Öncekiler de, sonrakilere, sizin bize hiçbir üstünlüğünüz yoktur derler. Kendi kazandıklarınızdan dolayı şimdi tadın azabı. Ayetlerimizi yalanlayan ve onlara iman etmeyi gururlarına yediremeyenlere elbette sema kapıları açılmaz ve duaları kabul edilmez. Deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar cennete giremezler. Mücrimleri biz işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemden bir döşek ve üzerlerine ateşten örtüler vardır. Zalimleri biz işte böyle cezalandırırız. İman edip güzel işler yapanlara gelince, biz hiç kimseyi gücünden fazlasıyla mesul tutmayız. Onlar cennet ehlidir, orada ebedi olarak kalacaklardır. Onların gönüllerinden, kin ve düşmanlık kabilinden ne varsa çıkarırız. Onların altlarından ırmaklar akar, Bizi bu saadete eriştiren Allah'a hamdolsun derler. Yoksa Allah hidayet etmeseydi biz kendiliğimizden buna erişemezdik. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirdiler. Onlara bu cennet işledikleriniz sebebiyle size ihsan edildi diye nida olunur. Cennet ehli cehennem ehline seslenir. Rabbimizin bize vaat ettiğini biz hak olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Onlar evet derler. Sonra cennetle cehennem arasında bir melek nida eder. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. O zalimler ki halkı Allah yolundan alıkoyarlar ve doğru yolu eğri göstermeye çalışırlardı. Onlar ahireti de inkar eden kimselerdi. Cennetle cehennemin arasında bir sur vardır. Orada bulunan araf ehli kimseler, cennet ve cehennem ehlinin hepsini yüzlerinden tanırlar. Onlar cennet ehline, size selam olsun diye seslenirler. Kendileri cennete girmemiş fakat girme iştiyakı içindedirler. Gözleri cehennem ehline çevrildiğinde ise, ''Ey Rabbimiz!'' derler, ''Bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma.'' Araf ehli, yüzlerinden tanıdıkları cehennemliklere seslenirler ve derler ki, ''Ne dünyadaki taraftarlarınızın çokluğu, ne servetiniz, ne de büyüklük taslamanız size bir fayda vermedi.'' Allah onları rahmetine eriştirmez diye yemin ederek küçümsediğiniz kimseler şu cennet ehli olan zayıf ve fakir müminler miydi? Siz de ey müminler girin cennete size ne bir korku vardır ne de mahzun olursunuz. Cehennem ehli ise cennet ehline suyunuzdan veya Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da, Allah bunları kafirlere haram etmiştir diye cevap verirler. O kafirler ki, dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı onları aldatmıştır, ayetlerimizi inkar etmekteki ısrarları ve bugüne kavuşacaklarını unutmaları sebebiyle, bugün de biz onları unutur, dualarına cevap vermeyip, ebedi olarak azapta bırakırız. Muhakkak ki biz onlara bir kitap getirdik. Onu iman eden bir topluluk için bir hidayet ve rahmet olarak ilahi ilmimizle açıkladık. Onlar ancak kitabın kendilerine haber verdiği akıbeti beklerler. O akıbetin geldiği gün ise dünyadayken buna aldırış etmeyenler derler ki, ''Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmiş.'' Şefaatçilerden bize şefaat edecek kimse yok mu? Veya dünyaya geri gönderilsek de, evvelce işlediklerimizin yerine güzel işler yapsak, onlar kendilerini hüsrana atmışlardır ve uydurdukları ilahlar da onları bırakıp gitmiştir. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, Sonra da arş üzerinde hükmünü icra eden Allah'tır. O, gündüzü peşi sıra kovalayan geceyle örter. O, güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yarattı. İyi bilin ki, yaratmak da ona aittir. Yaratıklarının tedbir ve idaresi de, alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Şüphesiz ki o haddini aşanları sevmez. Dünya sizin için güzelce yaratılıp düzene konulduktan ve peygamberler gönderilip hayatınızı düzenleyen hükümler size bildirildikten sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a da azabından korkarak ve rahmetini ümit ederek dua edin. Allah'ın rahmeti İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlara muhakkak ki pek yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen odur. Nihayet o rüzgarlar ağır bulutları yüklendiklerinde biz onu ölmüş bir beldeye sevk eder, suyu oraya indirip onunla her cinsten meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de kabirlerinden biz böyle çıkaracağız. Umulur ki bunu güzelce düşünürsünüz. Toprağı verimli olan beldenin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Toprağı kötü olan beldedense bir şey çıkmaz. Çıksa da zorlukla çıkar ve ondan da hayır gelmez. Şükreden bir topluluk için ayetlerimizi böyle çeşitli şekillerde açıklarız. Andolsun ki Nuh'u biz kavmine peygamber olarak gönderdik. O, ey kavmim, Allah'a kulluk edin dedi. Ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Doğrusu ben, üzerinize büyük bir günün azabının gelmesinden korkuyorum. Kavminin ileri gelenleri, biz seni apaçık bir sapıklıkta görüyoruz dediler. O ise, bende hiçbir sapıklık yoktur dedi. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ben size Rabbimin gönderdiklerini tebliğ ediyor ve size nasihat ediyorum. Ben Allah'ın verdiği ilimle sizin bilmediğinizi biliyorum. Yoksa takva sahibi olup rahmete erişesiniz diye sizi azaptan sakındırması için sizden bir kimseye Rabbinizden bir öğüt gelmiş olmasına mı şaştınız? Onlar Nuh'u yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtarıp, ayetlerimizi inkar edenleri boğduk. Çünkü onlar, hakkı görmemekte ısrar eden bir körler güruhu olup çıkmışlardı. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber gönderdik. O, ey kavmim, Allah'a kulluk edin dedi. Ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'tan korkmaz mısınız? Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, biz seni akılsız bir halde görüyoruz ve seni yalancılardan biri sanıyoruz. O ise, ey kavmim, bende bir akıl eksikliği yoktur dedi. Ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Rabbimin gönderdiklerini size tebliğ ediyorum ve ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Sizi Allah'ın azabından sakındırması için sizden bir kimseye, Rabbinizden bir öğüt gelmiş olmasına mı şaştınız? Düşünün ki O, Nuh kavminin arkasından sizi getirdi ve sizi boylu bozlu ve kuvvetli şekilde yarattı. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki, kurtuluşa eresiniz. Onlar, atalarımızın taptıklarını bırakıp da Yalnız Allah'a ibadet edelim diye mi sen bize geldin dediler. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize vaat ettiğin şeyi getir de görelim. Hud ise kavmine: "Artık Rabbinizden gelecek bir azap ve gazap size hak olmuştur." dedi. "Sizin ve atalarınızın ilah adını taktığınız şeyler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ise onların ibadete layık olduklarına dair hiçbir delil indirmemiştir. Artık size vaad olunan azabı bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Biz de Hud'u ve onunla beraber olan müminleri rahmetimizle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayan ve iman etmemiş olanlarınsa kökünü kestik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. O Ey kavmim Allah'a kulluk edin dedi. Ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir mucize gelmiştir. İşte Allah'ın yoktan yarattığı şu deve size bir delildir. Onu kendi haline bırakın ki Allah'ın mülkü olan yeryüzünde dolaşsın, otlasın. Sakın ona kötü bir niyetle dokunmayın. Yoksa acı bir azaba çarpılırsınız. Düşünün ki, at kavminden sonra Allah, sizi halifeler kılıp, yeryüzünde yerleştirdi, ovalarda köşkler edinir, dağları oyup evler yaparsınız. Allah'ın nimetlerini hatırlayın, ve yeryüzünde fesat çıkararak, taşkınlık yapmayın. Salihin kavminden ileri gelen, ve büyüklük taslayan bir topluluk, İçlerinden küçümsedikleri müminlere dediler ki, siz Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? Onlar da, biz onunla gönderilmiş olan her şeye iman ediyoruz dediler. Büyüklük taslayanlarsa, sizin inandıklarınızı biz inkar ediyoruz dediler. Sonra o deveyi keserek, Rablerinin emrinden çıktılar ve ey Salih eğer sen peygamberlerdensen bize vaat ettiğin azabı getir de görelim dediler. Sonra şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi de oldukları yerde yüzüstü kapanıp kaldılar. Azabın alametleri belirince Salih onlardan yüz çevirdi ve dedi ki ey kavmim. Ben size Rabbimin emirlerini tebliğ ettim ve size nasihatte bulundum ama siz nasihatçileri sevmezsiniz. Lût'u da biz peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, sizden önceki devirlerde gelmiş geçmiş hiç kimsenin işlemediği bir fuhşu nasıl işlersiniz? Siz kadınları bırakıp erkeklere şehvetle yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddini aşmış bir topluluksunuz. Kavminin ona verdiği cevap ise, şu sözlerden başkası değildi. Bunları memleketinizden çıkarın, çünkü bunlar temizliğe fazla düşkün kimselerdir. Biz de Lut'u ve onunla beraber iman edenleri kurtardık, karısı Müstesna, o da geride kalıp helak edilenlerden oldu. Onların üzerine de bir azap yağmuru indirdik. İşte bak, mücrimlerin akıbeti nice oldu. Medyen halkına da kardeşleri şu aybı peygamber gönderdik. O, ey kavmim, Allah'a kulluk edin dedi. Ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir mucize gelmiştir. Ölçünün ve tartının hakkını verin. Halkın malından eksiltip de kimsenin hakkını yemeyin yeryüzü ıslah edildikten sonra siz tekrar fesat çıkarmayın. Sizin için hayırlı olan budur, eğer gerçek müminlerseniz. Her bir sokağın başını tutup da iman edenleri tehdit ederek ve doğru yolu eğri göstererek onları Allah'ın yolundan alıkoymayın. Siz pek azken Allah'ın sizi nasıl çoğalttığını hatırlayın. Fesat çıkaranların akıbetlerinin ne olduğuna da bir bakın. Eğer sizden bir topluluk benimle gönderilmiş olana iman eder ve diğer bir topluluk da iman etmezse, o zaman bizim aramızda Allah hüküm verinceye kadar sabredin, hükmedenlerin en hayırlısı O'dur.